Rüzgar yoktu. Bugün hayatın içinde başka rüzgarlar esiyordu. Karabasan haberler ortalıkta dolaşıyordu. Ortak fikir, insanlar, insanlık artık çıkar peşindeydi. İnsan insanlık için, insan doğal yaşam için kılını bile kıpırdatmıyordu. Aksine değer olarak ne varsa tüketiyor, eziyor, yok ediyordu. Hepsini attım bir köşeye, bugün sizlerle uğraşamam diye. Kış başlangıcında, yağan yağmurlarla, temizlenmiş gökyüzünde, ıslanmış, çamurlanmış yeryüzünde, Dolaşmak için çıktım sokaklara. Beton, asfalt, yollardan kırlıklara. Bahar günlerinin aksine doğa başka güzellikler taşıyordu. Gökyüzünden aşağılara inen, yer yüzünden yukarılara yükselen ıslaklık, nem insanın içine işliyordu. Doğanın uykuya yatmaya hazırlandığı bahara doğacak fidelerin saklandığı, tohumların bahara korunduğu anlardı. Yaşam, yeniden doğuşa, yeni ümitlerle, yepyeni bir yaşama, uykuya yatarak hazırlanıyordu. Bunu duymak, hissetmek bir yaşamdı. Her ıslaklık, nem, yaşamın kaynağıydı. Doğada yağmurlarla ıslanan hayat, İnsanı ağlatan, sızlatan hayat yeni doğumlara, yeni ümitlere fidelerini sulamaktaydı. çoğu zaman karıştırır insan. Gördüğün mü, görmek istediğin mi? Gözleceğini tanımayan hayatla, yağmurlarını bilmeyen doğaya insan ne söyleyeceğini bilebilir mi? İnsan Çoğu zaman sadece görmek istediklerini görür. Hani bir söz vardır. Ben gördüğüme inanırım diye. Ben bu sözü kesinlikle inanmam. İnsan çoğu zaman gördüklerine değil görmek istediklerine inanır. Bugün doğada, yaşamda görmek istediklerimi değil doğayı, yaşamı görmek için, dolaşmak istedim, farklılığıyla. Çıktığım tepelerden, ardıma dönüp baktığımda, puslar arasında bir yaşam vardı. Yeşilleri tüketilmiş, betonları yükseltilmiş, doğayı asfaltlarıyla karartmış, canlığın üzeri örtülmüş, Sanki mezarlık gibiydi. Arada bir görünen yeşillikler, Mezarlar üzerine konan çiçekler gibiydi. Sessizliklerin içinden, Ölüyoruz diyen çığlıkları hissettim. Halbuki biraz önce, Ben de aralarımdan yıkadım. Bütün benliğimde düşünmeye başladım. Acaba, benden de çığlıklar yükseliyor muydu? Birileri, benim de çığlıklarımı duyuyor muydu? Bir müddet sonra, çığlıkların içine dönecektim. Gördüklerimle, hissettiklerimle değişecek miydim? Islak havanın, ıslak yeryüzünün ıslaklığını bütün gücümle içime çektim. Gözlerimi yumdum. Bütün bilgilerimi yoğurdum. Hissettiklerimle kavruldum. Betonlar içinde geleceğe Bütün gücümle fideleşecektim. Fidelerimden umuda Filizler verecektim. İçimi garip Bir huzur kapladı. Sanki şu an Şurada ölseydim. Sanki şu an Şurada yaşasaydım. Sanki aralarında hiç fark yoktu. Her ikisi de Doğan'ın kucağında yaşamlara umut hazırlıyordu. Bugün içimi karartmaya alışkın, bütün puslu görüntüler içimde yeni fideler oluşturuyordu. Kalbim sevinçle atmaya başladı. Beni geleceğin çiçekleri karşıladı. 26 Kasım 2008 İzmir Mehmet Çoban